İhlas Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mekke döneminde inmiştir. Dört ayettir. İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah'a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhid inancını tam anlamıyla benimsemiş, ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılmaktadır. De ki, O Allah'tır,